Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Türker Ayıldız Yıldız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Türker Ay Yıldız 1972'de Yozgat'ta doğdu. Marmara Üniversitesi'nde iktisat okudu. Öyküleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayınlandı. 2011 yılında yayınlanan Vapurlara Küsmek adlı e, kitabıyla Orhan Kemal Öykü Ödülünü aldı. 2009 yılında Kese Kağıdına Sarılı Şeyler isimli bir şiir kitabı yayınladı. Ve 2015 yılında da Yapı Kredi yayınlarından Şikeste adlı öykü kitabı çıktı. Vapurlara Küsmek Aylak Adam yayınlarından evet. yayınlanıyor. Benim Türkler öncelikle sormak istediğim hı hı. şey şu. Senin hikayelerinin tabi büyük çoğunluğunda e, taşra ama tam böyle taşra da aslında Hı -hı. değil de. Değil. Bir bozkırın orta yerinde bir yılgınlık. Zaten Hı -hı. bizzat bir Hı -hı. hikayenin kendisinde geçen bir şey bu. Bozkırın orta yerinde Hı -hı. yılgınlık. Yani bu bozkırın orta yerinde yılgınlık nedir? Bu hikayelere nasıl girdiği? Ee, yani şöyle söyleyeyim. <gülüyor> bozkırın ben yer değiştirdiğini e, düşünüyorum. Yani e, doğduğum yer veya e, çocukluğumun ...ilk gençliğimin geçtiği yer Yozgat. Yozgat doğumluyum. Ama Yozgat'ın dışında aslında hem öğretim hayatımda hem daha sonrası iş hayatımda bulundum. Ama taşrayı biz taşıdık. Yani taşra gittiğimiz diğer yerlerde de hep vardı. Yani şehrin İstanbul yahut İzmir büyük şehirlerin birazcık kenar semtlerine geçtiğimiz zaman... Taşra orada e, olduğu gibi veya daha e, acımasız şekilde e, devam ettiğini gözlemledim şimdiye kadar. E, öyküllerin içerisinde tabii e, şu, şu tarafıyla çok hak veriyorum size. E, sana, e, <gülüyor> e, Seval. E, özellikle e, içerisinde çocuk olan, çocukluk öykülerinde biraz daha yoğun e, taşra e, geçiyor. Çünkü birikmiş e, biriktirilmiş anılarda Yaşamının bana bıraktığı o şeylerde, parçacıklarda hep orası var. Hı hı. Onu da şöyle bu kadar hem görme biçimi hem de hatırlama şeyini de... da yaşarken de öğretimimi yatılı okullarda devam ettirdiğim için... Sürekli bir e, taşrada aslında özlemi vardı. Çünkü ailem oradaydı. Ben farklı şey. yerlerdeydim. Hani o bozkır aslında çok özleniliyordu. Oraya tatillerde gelindiği zaman e, sıkıntılar. Hı hı. E, hemen alışıyorsunuz. Orası size zaten hemen alışıyor. E, tekrar oranın çünkü çok duan, e, çok şey hayatı vardır. Yani e, saman sarısı e, günleri vardır. işte e, ve o sizi... Özellikle bir de şehir görmüşseniz, büyük hı hı. apartmanları görmüşseniz, o şehrin ulusuna alışmışsanız daha çabuk yorabiliyor hı hı. sizi. O yüzden de aslında o iki gidiş geliş arasında hı hı. biraz benim şahsi biriktirdiğim sıkıntılar da. ...sirayet Hı -hı. etti diye düşünüyorum. Şimdi biraz... <gülüyor> e, ...kahramanlar üzerinden gidebiliriz Hı -hı. diye düşündüm... ...çünkü senin hikayelerin... ...birbiriyle konuşan hikayeler... Hı -hı. E, ...ve hani bunlar tabii... ...birbiri kahramanlar aracılığıyla konuşuyor... Hı -hı. Hı -hı. İşte ...Payidar mesela... E, ...Vapurlara küsmekte... ...Payidar'ın e, hikayeleri daha sonra... E, ...Şikeste'ye de geçiyor... ...Payidar Hı -hı. işte... E, ...Onur... ...özellikle oğlu... ...sonra Şikeste'de eski bir yara... ...Kundak'ta tekrar paydarla karşılaşıyoruz... ...sonra zaten ilk karşımıza çıktığı hikaye... ...yine Vapurlara Küsmek'te... ...Köstebek Sancısı'yla... ...dört hikayede Payidar var... ...Ramazan yine... ...karşılaştığımız yani hikayelerde... ...sonra... ...Bir amca var... ...yine Vapurlara Küsmek'te... ...şey karşılaştığımız... ...sonra de devam eden Ertuğrul... Şikes'te de sır ve evet, son evet. öykü de hı hı. devam eder. Yani bu nerde? bir hı hı. de tabii asıl vapurla küsmekte üç hikayede yer alan Çiyan. Var. Hı hı hı hı. Şimdi Çiyan ve şey bir daha birbirine akraba karakterler Ramazan. Hı hı hı. Biraz ilk önce şeyle başlayalım istersen neden böyle? Yani hı hı. bu hikayeleri birbiriyle konuş. Ee, yani öyküler özellikle ilk kitabım benim Vapurla Küsmek'te. Ee, hı hı. Öyküleri e, oluştururken e, ben hikaye demeyi aslında daha çok seviyorum ama ben de. E, hikayelerin içerisindeyken e, e, çok fazla kıyamıyordum ben. E, bu Hı -hı. konuda e, birkaç eleştiri de aldım büyüklerimden. Hani biraz uzun uzun gidiyordu e, hikayelerim. E, biraz biraz e, Anlatma belki şeysi e, yaşıyordum. Hani burada var, bakın bu da var e, şeklinde. Hı hı. Ve gerçekten de hayatımızda da öyle değil midir? E, e, hep insan bir önce kendiyle, çevresiyle, ailesiyle, bir hemen yakınındakiyle, arkadaşlarıyla bir hep ilişki içerisinde ve herkesin bir etkisi var aslında o, olabilmiş olaya. E, bu birinci kitaptaki ee, bu dörtleme gibi aslında. Evet Hı -hı. dediğiniz gibi e, ilk önce Hilmi Baba'nın e, karartılarla e, Hı -hı. başlıyor. Evet, Hilmi de, Baba de. He, onu da rahmetlanıyorum buradan. E, oradan e, dönüşte e, ve onun cenazesi sebebiyle e, asıl kahraman payidar bu dörtlemenin anlatıcı aslında. Ka Hı -hı. Kahraman da değil. Hı -hı. Anlatıcısı hani yazarın kendinden uzaklaştırıp burada içeride e, bir şekilde bir yardımcısı gibi Baydar. E, i̇şte Cihanlatınışıyor. Cihan e, değişik bir karakter. Çok değişik. Ha. Evet. E, ölü, ülke, taşıma. ha, ölü taşıması. Ölü e, taşıması ve hep bir, bir şekilde e, hem hayatın içerisinde ama hem de biraz da kurnazca e, hı hı. davranıyor olması. Daha sonradan hayatlarına başka bir gün hiç yokken, e, dört kız biri olan da aslında Hı -hı. Ramazan giriyor. Evet. E, Ramazan'ın hikayesi e, diyemedim ben ona. E, aslında o hikaye biraz böyle çok komplike giden bir şeydi. E, evet. E, Paydar'ın evinde başlıyor, Cihan geliyor, Hı -hı. hop bir bakıyorsunuz Ramazan devreye girmiş. Sonra aslında yine Cihan'ın hikayesi. o anlatıyor işte. E, sonra bakıyorsunuz ki aslında bir e, kadın cinayeti e, Hı -hı. E, var orada ve bir kin var kadın cinayetinden daha öncesinde özellikle Taşova'da kadın hani nasıl bakılıyor işte veya, veya sonuç nasıl oluyor ilk başta evet. e, taparcasına severken hı hı. E, Ramazan ardından aile baskısı işte çocuk erkek çocuğu olmaması e, bunun bedelinin ödetilmesi ve kıskançlık devreye giriyor e, işte aileler karışıyor falan ve ee, toplumda da hani kader kurbanı e, hı hı. dediğimiz biri işte hapse gidiyor bir tanesi ödüyor çocuklar dışarıda kılıyor ee, Ramazan'ın ve oradaki ismi bile söylenmeyen bir kadının asıl hikayesi e, oluştu ee, bir oradaki yani araya giriyorum <gülüyor> bir de oradaki kadın tabii. aslında taşladan kendini koparmış Koparmaya Okumuş çalışmış. yani hı -hı. Yani eğitim Aslında için işte. dışarıya hı -hı. çıkmış. Tabii, tabii, tabii. Ve bu arada hani Ramazan'la başlangıçta tabii. bir ilişki var hı -hı. ama sonradan artık istemediğine karar veriyor. İstemediğine karar Ve buna veriyor rağmen mesela bu cenderenin içinde hı -hı. kalıyor. <gülüyor> yani çok fazla e, işte e, kitabın en sonu da e, zaten bunu atıfla biter. Hı -hı. E, artık çıkalım e, hı -hı. gazetelerin üçüncü sayfasından diyor e, Çıhan orada. Aynı böyle gazetelerin üçüncü sayfasında ki gibi çünkü böyle günler yaşıyoruz. O insanın dediğiniz gibi o kadının okumak istemesi, o ilişkiden vazgeçmesi, ama kuvvetli e, bir birey var karşısında, bir, işte bir Almanca kaçırıyor ailesi var, zaten. kaçırıyor, evet. <gülüyor> Aile ikna oluyor ve ondan sonra da e, bu Anadolu'da e, kader olarak görünen aslında Hı -hı. kader midir e, düşünmemiz gerekiyor. Ee, bir şey karşı karşıya e, bizi bırakıyor. Ee, yani öykünün öyle bitmesini gerçekten de benim e, ben öyküyü kuruladığım zaman böyle biteceğini hiç Hı -hı. düşünmemiştim. Yani e, belki o gün onlar meyhanede başka bir satı, e, şakalaşacaklardı. Başka bir e, finale bitecekti ama Hı -hı. o öykü e, o Ramazan'ın orada e, meyhanede o şey masanın üzerinde sızıp ...kalmasıyla şekil değiştirdi kendisine. Sanki ben de o oturmuşum gibi oldu. Hı hı. Daha sonra da yine devam etti. Evet, Burgazda <gülüyor> da bir pazar. Çünkü <gülüyor> Ramazan'a <gülüyor> ne olduğunu biz evet. bilmiyorduk aslında. Evet, de devam Her etti. Evet, <gülüyor> bu, bu, Burada da bir garip düşle bitmişti vapurları küsmekten. Diğer tarafta da evet, Burgazda bir pazarla. Hı hı. Aslında orada bir Ramazan tekrar bir devreye girdi. Bir yüzleşmek istedi hı hı. hayatla. Bilmiyorum. Uzaktan bir el salladı herhalde. Bu şeyde üçleme, Vapurlara Küsmek'teki ve Şikesli'ye sarkan tarafı bu. Bu sanıyorum birazcık hani karakterlerin baskın olduğundan ötürü bu hı hı. öykülerde yer aldılar. Ve o hikaye birazcık birleşikti. Novelle şeklinde belki yazılabilir, hı hı. yazılırdı. Ama özellikle şey aşamasında benim ilk kitabım, hı hı. Yani Vapur, e, Vapurlara Küsmek. İlk kitap novelle biraz daha herhalde düşünmüyoruz. Çünkü iddialı mı olur? Daha iddialı olur gibi geliyor. Daha çünkü burada daha çünkü bu kitap aşamasından önce dergilere gönderiyorsunuz. İlk önce zaten o dergilerde falan işte isminiz birazcık duyuluyor. O dergiler ilk önce sizi kabul ediyor. 1 yıl sonra birileri aklınıza kitap çıkartma olayını düşürüyor. Biraz zor süreçlerden geçip kitabını çıkıyor. Ee, ve bunları yazarken aslında özellikle ilk kitabım ben hep bütün arkadaşlarım için, kendim için değil, daha samimi olduğunu düşünüyorum hep. Daha hı hı. hani biraz daha toyluk biraz daha cemilik muhakkak vardır ama e, o ilk kitapta kalbinizin daha böyle hı hı. kalbinizden damıtılan böyle işte hikayeleriniz veya çocukluğunuz, hı hı. size ait, size dair e, anılarınız orada daha e, göze çarpar. İkinci kitapta da biraz daha, çünkü orada eliniz biraz hmm. daha gitmez. Çünkü birinci kitapta bir şey olmuştur artık. Ee, kulağınız çekilmiştir, çevreden hmm. tepkiler gelmiştir. Hmm. Ya bunu böyle yazmışsın, böyle... Çünkü kurgu veya hikaye, her ne kadar bunlar şey olsa bile, yaşamın çok birebir olmasa bile, içinde çok fazla yaşam var. Hele de hmm. bizim ülkemizde çok çok fazla var. Hı hı. O yüzden ben vapurları küsmeyi biraz daha herhalde, hı hı. her zaman için daha çok seveceğim. Ne güzel. Hı hı. Ee, şimdi <gülüyor> e, ikinci kısma geçmeden önce biz hı hı. arada bir şarkı çalıyoruz. Ve bildiğin gibi kitaplardaki hı hı. şarkılardan birini çalıyoruz. Hı hı. Ne çalmak istersin? Hangi ee, kitaptan? Ne çalacağız? Burada çalın? tabii şey... Çok şarkı e, var aslında. Evet, evet. Çünkü çok şarkılı mekanlarda biraz fazla... Evet. Onu konuşacağız zaten. <gülüyor> İkinci <gülüyor> bölümde. Ge ge Gezindiğim için e, ben e, söylemiştim size e, şey... E, Sağ e, solun. Sağ onları... solun öyküsünün e, aslında onları... final öyküsü. Öyküyü de bir e, göndermede bulunan e, Çamlı'nın üstünde e, tütar bir tütün adlı Türkiye eee mümkünse onu getirceğinizdir. Çamlığın başında tüter bir tutun acı çekeyim ayının yüreği Çamlığın başında tüter bir tütür Acı çekmeyenin yürek Gelen geçen Sor, Merhaba tekrar 94.9 açık Radyo'dasınız. ...Gün'ün ve Güncel'in Edebiyatı'nda... ...Türker Ay Yıldız'da konuşmaya... ...devam ediyoruz. Ee, en son kahramanları... ...konuşuyorduk. Ee, ve en son yine mekanlar... ...aslında buradan mekanlara da geçebiliriz. Ee, çünkü hikayelerin... E, ...yani neredeyse hepsinde... ...mekanlar... ister taşlı ister şehir olsun işte bir birhaneler... ...meyhaneler. Bu neden? Niye mekanlar? Yani daha Seçim çok... E, ...insanların... E, birbirli iletişimlerin yani e, e, belki olayları birbirlerine anlatma yerlerinin hı hı. E, kolaylığı açısından e, herhalde bu iki kitapta e, böyle denk geldi. Yani öne Diyalog öne hı hı. çıkıyor. İşte oradaki işte bizim derdimiz, meselemiz öykünün hikayenin meselesi e, kırılma noktası yahut çözülme noktası hani. E, veya bunları etkileyen etmenler daha çok dış atmosferlerde hı hı. gerçekleşti öyle görüyorum öyle gördüm hı hı. yani şöyle baktığım zaman dediğiniz gibi daha çok hep şeyler bir aynım yani daha hı. çok dış mekan işte çok trenler, fazla yok şey, hı hı. hep e, iç mekânlara yani ee, sanıyorum bu ama bu iç mekan da şey yani birçok yabancının bir arada bulunabileceği bir tabii, iç tabii, mekan. Tabii. Hani birbirini tanıyan hı -hı, insanlardan hı. çok hani tanımayan insanların da hı -hı. hani o yüzden mi ben şey diye düşündüm açıkçası hani çünkü hikayelerde genel anlamda baktığımızda bir tanıdıklık yok. Yani hı -hı, pek hı. insanlar birbirini tanımıyor evet. aslında. Hı -hı. Birlikte yani işte bir bir bariyerede ya da meyhanede buluşuyorlar. Sonra işte tırnak içinde çok ahbaplık herhalde demek daha doğru olur ona arkadaşlık çok diyemedim mesela ben e, bildiğim payidarla çıkan arasındaki ilişkiye bir arkadaşlık mı diye düşündüm <gülüyor> ama yok öyle gelmedi evet. bana açıkçası hani evet, o tanıdıklığın şeyi o anlamda hani bu şekilde mekanlar yaratmak o hikayelerdeki atmosfer yani dediğin gibi e, şey e, kalabalık Hı. ...kişi olmasından da kaynaklanıyor. Yani öykü kişilerinde... ...yani baktığımız zaman böyle bir öykü, ...bir ka karakterli, iki karakterli ya da kişili öyküler... ...az benim kaynakımdan çıkan. Yani üç kişi, dört kişi, beş kişi... ...yani atıyorum... ...kırlangıç meselesinde... Hı hı. ...oradaki garson giriyor... Evet. E, ...öte adam giriyor, kaçak var... Evet, evet. E, ...kardeşim mesajı var falan... ...yani bunlar hani... Ee, sanıyorum veya o demin de söylediğim gibi e, anlatılma olayına birazcık daha yardım etsin diye hani hı hı. çevrenin şeysiyle yani birazcık, mekanın ha, mekan etrafında e, yayılmasını istedim sanıyorum. İşte bir iki öykü de belki birazcık daha iç mekan ve şey vardı evet, Zifir ha, mesela zifir. E, yani zifir. içeride konuştuk. Zifir böyle hem iç mekan hem tek kişiliğe odaklanan hı hı hı. bir hikaye. Hı hı de aynayla konuşması, gerçekle hı hı, kendi düş, daha kendine konuşması. Yani Zifiri ben çok yani her iki kitapta da diğer hikayelere oranında daha ayrıksı buldum açıkçası. Hı hı hı. Devam et, eder mi bu tarz? Yani şöyle <gülüyor> e, Zifiri ben vapurları küsmek çıktıktan e, 3-4 ay böyle bir boşluk vermiştim. Hani hiçilim. Çünkü kitabın e, işte süreci birazcık onun şaşkınlığı e, devam etmişti. İlk yazdığım, yani Şikes'in ilk öykülerinden bir tanesidir. Ee, diğer kitaptan artanlar da vardı tabii. Hı hı. Ama Şikes, e, Vapurlar Öküşmekten sonra yazdığım ilk öyküydü. E, ve birkaç öykücü arkadaşım, onları selamlıyorum. Onlar beni şimdi eğer dinlerlerse bileceklerdir. E, sakın Böyle şeyler yazma dediler Zifir bana. Zifir için. Zifirince, evet. Ha, yani. Bence yazın. Ha, yani ha. çünkü <gülüyor> senin tarzın değil o. Hmm. Yani e, burada değiştirme. Çünkü senin anlatım şeklin daha başka. Hmm. Zifire benzeyen e, vapurlar küsmekte de vardı. Var. Şimdi 38 olarak bir evet. takım soyu kadar. Aslında biraz daha işte hani e, demin çıkmış okurken de bahsettim. Önceki yıllardan gelen bir şiir e, şeyim de var. Yani aşinalığım evet. da var. O, o biraz şeyi... daha Zifiri. şiirimsi. Hı -hı. Hani e, daha böyle e, sağlatmalı iki öykü. Ben aslında ikisinden evet. Benim de torpillerimlerindeyiz. Evet. Ben hiç, ne güzel. E, sevdiğim öykülerdendir evet. onlardan. Ben de evet Züfer'i e, çok sevdim. Hı. Bir de e, madem hani bu ayrılık hikayesinden bahsettik. Yine bir de şey hikayesi de var yani. Bu taşra şehirde de olsa bir yazar şair karakter hı hı. olarak yani hikayelere giriyor. E, Iskarpela İsmileke. bunlarda mesela biz yani şeylerle karşılaşıyoruz. Yani yazan kişilerle hı hı hı. Ee, bu da evet. yine biraz daha... ...yani çok ayrıksa diyemeyeceğim... ...yine diğerlerine daha akraba hikayeler ...ama özellikle İsmirek gibi... ...bu da ilginç evet. bir Hı -hı. hikaye... Evet, ...yani evet. tamamen Hı -hı. kendisi... ...yazmak için bir kenara çekilmiş... Hı -hı. ...sonradan Hı -hı. işte... ...karısı ve oğlu geliyor... Tamamen terk etmiş aileyi... Terk ee, ...bir adaya e, yerleşmiş... Hı -hı. ...ve... E, ...dediğiniz gibi adı... ...sanı olmayan birisi... Hı hı. E, ...gönderdiği mektuplarla... E, ...duvara bıraktığı e, hatırasından... ...duvara ya, yazdığı bunca evet. şeyden... ...o insanın bir yazar e, olduğunu... ...yahut yazar olamadığını... Evet. E, ...anlıyoruz. E, biraz e, şey bir acıklı... ...bir hikayedir. Çok da sevdiğim hikayelerden bir tanesidir. E, şey var evet... ...İskarpalada da var dediğiniz gibi... ...orada hı hı. da bir taşranın imkansızlığını anlatan aslında bir şey. Yani hı hı. E, çünkü... Demin konuştuğumuz gibi e, hikayeler, İstanbul'da da Taşlı hikayesi hı yazabilirsiniz hı. ama evet. İstanbul'daki Taşlı hikayesi daha değişik olur. Ama e, da e, işte üniversitesini bitirmiş, e, gelmiş bir şekilde edebiyatı, şiiri, e, e, romanı e, sevmiş ve takip etmek etmek isteyen insanların yahut bu konularda ürün vermek isteyenler biraz daha zor. Çünkü daha çok e, özellikle İstanbul'da kaynaklı Hı -hı. E, orijinli bu... E, Ama bu yazma meselesinin kendisinin e, Hı -hı. yani hikayelerde de ortaya çıkmasını ben önemli buluyorum. Tabii tabii, bu, yani Hı -hı. neredeyse hani e, her yazarda Hı -hı. bir şekilde hani bu yazma meselesi ortaya evet. çıkıyor. Bu da gerçekten önemli bir şey. Bu çünkü o yazarın kendi Hı -hı. edebiyatı içinde bize çok şey söyleyebilir gibi geliyor tabii, bana. Tabii çünkü Ve... de dert edindiğiniz şey Hı -hı. muhakkak çıkacaktır. Yani o ee, bir yerde gizli kalamaz. Yani bu hı, bir rüyada da çıkabilir öykülerin bir tanesinde. Tabii evet, evet. herkeste farklı farklı çık çıkar. Ee, ama muhakkak çıkıyor ve hı hı. bu aslında sonradan sonra da e, şey olmuyor yani e, terk ediliyor galiba. Çünkü ilk eserlerde çıkıyor ama ben de, de öyle oldum. Mesela ilk hı hı. kitabımda vardı. İki de biraz daha herhalde azalır bu. Ee, hı hı. Ama o biraz daha herhalde şey hani yazıya yeni başlamış olmanın heyecanı ve belki hı. bir özlemle bir, bir eser, hı. kitap özlemi de olabilir. Hı hı. Ee, şey İyi bence hı hı, ortaya bence de, bence de. çıkması hı hı. Bir güzel bir şey. Hı hı. Şimdi çok az vaktimiz kaldı. Hı hı. Son olarak bir de şeyi konuşmak istiyorum. Bu kadınlar kitaplardaki yani mesela biraz önce konuştuk işte Ramazan'ın karısı adı hı hı. yok, sanı yok bir kadın. Ee, ilk zaten vapurlere küsmekte bir kadın. Evet, Ebru adı var hı hı. ama biz Ebru'yu sadece görüyoruz ve sonra hı hı. işte intern öğreniyoruz. Hı hı. Sonra Kundak'ta böyle gözü ilişti kahraman gözüne ilişti bir kadın. Yani Paydar'ın çünkü işiyor ve yani kadın hikayesi, çok acıklı bir hikayesi, işte Hı -hı. yani e, boşa giden her şey ya da her hacam göze köpek balığı yani bu kadınlar böyle çok tanıdık değil de Hı -hı. şöyle bir görülüp Hı -hı. sonradan Hı -hı. hikayeleri öğrenen kadınlar. Evet. Yani bu kadınları niye böyle kurgulamayı yani, tercih e, ettin? Yani inanın e, şey sistemli bir tercih değildi bu. Hı, tesadüf. E, tesadüf e, Hı -hı. yani çünkü. E, Şimdi e, görme biçiminin sizde bir şekilde birikiyor ve bunu e, işte e, kağıdın üzerinde bir e, e, kurgu yapıyorsunuz. Şöyle başlayacağım. Böyle anlatacağım, Bunu devam edeceğim. E, şeklinde gidiyor. E, bu aldığım eleştirilerden bir tanesi. Belki biraz da şeyini de e, hani e, biraz daha bahsetmelisin. Hı -hı. Dedi de arkadaşlarım. E, mesela e, boşa giden her şeyde aslında Hı -hı. evet biraz daha bahsedeyim. Ve bir e, e, diye başlamıştım ama o da bir iş cinayeti ölçüsü ...çıkıverdi. yani arada ölçü biraz hızlı başka bir yere başka doğru. bir yere gidiyor Hı -hı. Bu, bu da keyifli olduğu zaman bu sefer buna da e, kıyamıyorsunuz Hı -hı. Ee, o, orada bir şeyin Hı -hı. ben farkındayım yani evet. o <gülüyor> Yok, ben hani bir Bu tespit olarak aslında eksiklik harcısınız. değil de o, o yüzden ha? öyle düşünmüştüm. Şimdi Hı -hı. E, bugün e, bize ayrılan süre bitti ve burada programımızı bitirmemiz gerekiyor. Hı -hı. E, ve yine her zaman olduğu gibi biz e, son sözü yazarımıza bırakıyoruz. E, ve e, Türker Ay Yıldız'ın bizim Hı -hı. için okuduğu bir bölümle sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Kırlangıç meselesi. İnternetten aldığım biletler yazılırken Geçedeki memurayı izliyordum. Ömrü bu bölmede geçmiş. Adeta buranın bir nesesi olmuştu. Israrla Çalan telefonun aizesini kaldırıp Tüm biletler bitti efendim dedi. Aizeyi usulca bırakırken Karşındaki adamın sesi boşlukta Kayboldu. Sonra telefon Yine çaldı. Tüm biletler Bitti efendim. Ben olsam bir dakika durmazdım burada. Önce kamburuna Sonra çenesinin üstündeki çevrelesiz kıllanmış et, et beni eti baktım, çirkindi. Neden üzülmüşsem? Üzüldüm onun adına. Biletiniz efendim dedi. Gözlerimi üzerinde yakalamıştı. Teşekkür edip bekleme salonundaki tahta sıraların birine oturdum. Biletleri kontrol ettim. Kuşetli vakonda yalnız seyahat edip etmek için iki gidiş, iki dönüş. Epeyce oturdum. İçim geçmiş bir ara. Boş salonunda birinin sesi yankılandı. Gişeye doğru eğilmiş. Allah aşkına cenaze yetişmem lazım diyerek yalvarıyordu. Doğruldum. Bir iki kararsız adım atıp telefona gelen mesajı yeniden okudum. Abi babamı kaybettik. Haber vermek istedim sadece. Başımız sağ olsun.